Ee, şimdiden birkaç e, Kur'an-ı Kerim meyanında e, Yunus Suresi 87. ayet hı hı. Musa ve kardeşime Mısır'da kavminin için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve evet. namazı kılın diye ettik. E, bu ayete göre Peygamber Bey Efendimiz'e e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre ee, bir vahiyle, tekrar bir ayetle e, şeyi değiştiriyor, kıbleyi değiştiriyor. Evet. Mescidat Sağ'dan e, kıbleye yöneliyor. Yani burada bir e, anlayamadığım bir konu var hocam da. Onu öğrenmek istiyorum ben. Hayır hayır <gülüyor> yöneltelim inşallah hocamız efendim. Açıklamaya çalışalım elimizden geldiğince. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Muhterem, doğrudur Yunus suresinde kardeşimizin de okuduğu gibi o ayet var. Aynen maalide doğrudur. Maalide doğru bir şekilde ifade edilmiş. Hı hı. Şimdi oradan tabi maksat ayetin ifade ettiği tefsiri açık anlamı evlerinizi kıble edinin. Evlerinizi kıble edin ve namaz kılın. Şimdi oradan maksat şu. Yani o dönemde tabi Mısır'da Musa ve Musa'nın kardeşi Beni İsrail Mısır'dalar ve orada Açıktan ibadet etme imkanları da yok. Cenab-ı Hak Musa'ya evlerinizi her bir evinizi mescit edinin buyuruyor. Yani kıbleden maksat orada mescitlerin evet. evlerin mescit haline getirilmesi namaz kılınan bir yer haline getirilmesidir oradan maksat. Tabi şimdi onlar namaz kılarken o dönemde Mısır'dalar ve biraz doğuya dönmüş olacaklar Mescid-i Aksa'ya. Ayet-i Kerime'de onların ne tarafa döneceğine dair bir ifade yok. Yunus suresinin 87. ayetinde ne tarafa döndüklerine dair bir ifade yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kendisine namaz farz kılınınca hicretin, hicretten 1,5-2 sene önce, Miraç'tan sonra Kabe'nin güney tarafında duruyordu. Hem Kabe önünde oluyordu hem de Mescid-i Aksa önünde olacak şekilde duruyordu. Medine'ye intikal ettikten sonra 17 ay boyunca, tam 17 ay boyunca Mescid-i aksaya dönerek namaz kıldı. Yani Medine'nin kuzeyine da kuzey tarafına dönerek namaz kıldı. Ancak daha sonra Cenab-ı Hak Bakara suresinden e, feveluvcu şatra yani yüzünüzü kâbiye taraf çevirin ayeti geldikten sonra Efendimiz e, bir namaz esnasında e, yüzünü şeye çevirdi kâbiye taraftan tam ters istikamete evet. çevirdi. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'den ee, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün Kabe'ye çevrilmesiyle ilgili emir Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Ancak Musa Peygamber'in ne tarafa döndüğüne dair bir hangi tarafa yok. yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade yok. Ee, evet. Bu konuda bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla hadis-i şerifler de yok. Ancak şunu biliyoruz ki Mescid-i Aksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yeryüzüne, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmek için inşa edilen ikinci mescittir. Birincisi Kabe'dir. İkincisi ise Mescid-i Aksa'dır ve daha önceki peygamberlerin de hakikaten kıblegahıdır. Ve nitekim bu sebepten dolayı da Hazreti Peygamber Mekke'de ve Medine'de 17 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmıştır. Ancak daha sonra gelen emirlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye dönerek namazını kılmıştır.